Günaydın. <gülüyor> günaydın. Biraz heyecanlı bir günaydın oldu sesi patlattık. <gülüyor> evet senin günaydınınla ilgili yorumlar alıyoruz sürekli. Aa, evet doğru o günaydın. Ee, onlar için bir kere daha günaydın bari. <gülüyor> tamam şimdi hemen bir anonsla bir dolap kitabın. Bir dolap kitaba başlayalım. 9-11 Mayıs tarihlerinde Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü tarafından beşincisi düzenlenen Ulusal Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yaşayan Yazarlar Sempozyumu'nun sempozyumu dizisinin dizisi kapsamında Çocuk ve Gençlik Edebiyatında Aytül Akal sempozyumu düzenleniyor. Ee, güzel bir şey oluyor. Ee, biz orada olamayacağız. Üzgünüz bu yüzden ama fırsat olanların uğramasını öneririm hemen çok güzel, renkli çok eğlenceli bir okul öncesi kitabı başlayalım. Gergedanlar krep yemez. Evet anahtar Benim sözcükler. Benim son bir aydır favori kitabım bu ve sanıyorum ki önümüzdeki çok uzun bir süre favori kitap listemde yukarılarda kalacak. Geçen ay yayınlandı zaten. Anna Kemp yazmış, Sara Ogilvi resimlemiş, Gülbin Baltacıoğlu Türkçe'ye çevirmiş, Pearson Türkiye tarafından yayınlandı gergedanlar krep yemez çok sıra dışı bir şeyle başlıyor bir tane küçük Begüm isminde kız çocuğu var öykünün başında böyle bir giriş söz, giriş bölümü gibi bir kısım var orada genel olarak işte anne babaların çocuklarla ilişkisi üzerine böyle birkaç satır bir şey yazıyor İşte Begüm'ün bir problemi var çünkü annesiyle babasının onu hiç dinlemediğini düşünüyor ki öyle zaten düşünmekle kalmıyor öyle. Ee, onlar onu yani dinlemediklerini fark ettiğinde de dikkatlerini çekebilecek saçma sapan şeyler söylüyor. işte akvaryumdaki balığın kendisiyle konuştuğunu söylüyor. Uzaylıları gördüğünü e, söylüyor. Ama... Ben bir ünlem koymak istiyorum. Ee, hani Sen de bunlara saçma sapan şeyler söylüyor dedin ya. Onu ünlem koymak istiyorum. <gülüyor> Hayır yani yetişkinler için saçma şeyler. Ee, peki. Be Begüm için ve bizim için <gülüyor> değil. Ee, yani Begüm'ün içinde olduğu ortamı anlatmaya Tamam belki. <gülüyor> Kimse onu dinlemiyor dikkate bile almıyorlar ya da işte tamam sonra gel işte olur falan diye geçtiriyorlar ama duymuyorlar onu. Ee, yine her zamanki gibi kimse onu dinlemedi diye başlıyor. Ne mi oldu diye devam ediyor. Ve devir, e, mor gergedan resmiyle karşılaşıyoruz. Begüm mutfakta e, önünde krep tabağı çatılıyla bıçağını böyle dik tutmuş. E, otururken bir anda gözleri irileşir çünkü <gülüyor> arkasından böyle e, gayet sakin öyle bir krebi ağzını atarak çiğneye çiğneye giden bir gergedan görüyoruz. Yani bir gergedan derken gerçekten Mutfak yani... kadar. Heh, mutfak kadar mor bir gergedan. Ee, ve işte Begüm şok oluyor koşarak annesine gidiyor ve çekiştiriyor. Annesi e, kucağında bilgisayar telefon kulağında e, tamamen kendini işine vermiş. Babana söyle tatlım telefondayım deyip dönüp bakmıyor bile. E, ondan sonra babasına gidiyor babası da e, elinde böyle koca bir çamaşır sepeti. Ee, i̇şte anne ile babanın ikisinde de gözleri kapalı bu arada. Öyle <gülüyor> evet evet yani. Umursamaz dünyalarında. tipler. Fakat rol değişimi güzel burada yani. Evet, Baba yani. ev işleri yapıyor, anne e, iş işleri yapıyor. Evet <gülüyor> e, bu arada anne ayaklarını e, minder olarak köpeğin üstüne uzatmış evet, onda... çok güzel. <gülüyor> Ee, baba da işte kucağında e, koca bir sepetle inerken e, aynı anda yukarıya doğru giden iki tane mor bacak görüyoruz. Evde <gülüyor> yukarıya doğru çıkıyor gergedan. İşte Begüm baba baba kocaman bir diye başlıyor ama tamam tattım tamam örümcek biraz bekleyebilir az sonra geliyorum diye. Yani lafının evet. devamını bile dinlemiyor babası. Ee, koca bir mor gergedan olduğunu kimseye inandıramıyor Begüm. Ve böyle. Bir süre sonra artık o mor gergedanla yaşamaya alışıyor. İşte birlikte vakit geçiriyorlar, oyun oynuyorlar. En komik sahnelerden biri tuvalet ya yani evin çeşitli köşelerinde karşılaşıyor gergedanla. Ama daha şeyi kuramamışlar tam değil mi iletişim hani o çekimsellik sürüyor evet, yani. Evet yani gergedan sürekli Begüm'e yanaşmak istiyor hani bir, onun tarafından... E... Ya yani gergedan sempatik bir biçimde yaklaşmaya çalışıyor. Begüm hep tedirgin. Niye? Nasıl olmasın? <gülüyor> yani. ee, i̇şte evin içinde sürekli karşılaşıyorlar. Hatta tuvalette bile karşılaştı e, denilen yerdeki sahne çok komik. Klozete oturmuş gergedan. <gülüyor> Begüm de onu görünce böyle ağzını kapatıp kikip kikip bir biliyor. Bir de muhtemelen gergedan kapıyı kapama alışkanlığına sahip değil. Begüm, Begüm bir de kapıyı hani kapıyı o sırada sanki. Olabilir. Ee, sonra işte evde bahçedik çamaşırlar arasında böyle koca bir gergedan poposu görüyoruz. <gülüyor> ee, sonra artık o kadar çok karşılaşıyorlar ki bütün gün birlikteler ee, annesiyle babası zaten işte akşam yorgun geliyorlar Begüm gergedanla arkadaş oluyor ama çok güzel bir arkadaşlık kuruyorlar bir, bir pijama partisi sahnesine benzemiyor mu bu <gülüyor> evet kanepe bu kırmızı kanepe bir, evin içinde bir kırmızı kanepe var kitapta çok sık karşılaşıyoruz o kanepe imgesiyle daha sonra yani birkaç ...defa biçim değiştirerek çıkıyor... ...çok önemli bir sembol aslında burada... ...kanepede... E, ...Begüm oturmuş bir köşede anlatıyor da anlatıyor... E, Gergeden da... ...diğer köşeye oturtmuş ama... E, ...kanepenin ayakları çökmüş... çökmüş. ...minderi yamulmuş, <gülüyor> yassılmış, ezilmiş dinliyor. Yani bir de pür... kucağında bir minder, başka bir minder. Hani kızlar hep öyle bir oturuşları evet. vardı ya. Karınlarına bir minder dayayarak otururlar. O duruş. Evet. Ee, yani Begüm anlatıyor. gergeden gözünü ondan ayırmadan dinliyor. Yani en sonunda dinleyen birisini bulmuş. İşte oyun oynuyorlar. Gergedan'ın boynuzuna halka atmacadan tut. <gülüyor> yemek, birlikte pizza yapmak, işte bisiklete biniyorlar falan. Bu arada evdeki krepler bitip duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve işte annesiyle babası kreplerin oldu işte dediği zaman gergedan yedi diyor. Mor gergedan. Gergedanlar krep yemez deyip kesirip atıyorlar. orada arkalarında krepleri yiyen gergedanı yine görmüyorlar. Ee, böyle geçiyor günler ve... Ama bu arada bir duygudaşlık da var. Onu atlamayalım bence. Ha evet. Ee, yani şey Begüm annesiyle babasının onu hiç dinlemediğini... E, anlatıyor işte dert yanıyor gergedana işte birbirlerine sarılıyorlar gergedan da ailesini özlüyor ailesinden çok uzak falan Böyle sarılmışlar yumuş yumuş evet e, ya. duygusal anlar oluyor bir gergedan ne kadar yumuş olabilirse sonra Begüm karar veriyor bu gergedanı evine ailesinin yanına nasıl yollayabilir kafasında işte bir sürü plan kuruyor en komik planı da Bisikletle. bisiklete bindirmek ama bisiklete bindirmeme nedeniyle ne? kask küçük gelir evet. <gülüyor> orada kask vurgusu da güzel Sonra bir gün annesiyle babasıyla nasıl oluyorsa o gün günbegüme vakit ayıracak vakit, zamanları oluyor. Hayvanat bahçesine gidiyorlar. Hayvanat bahçesine gittiklerinde işte bir sürü hayvan gezip duruyorlar. Çeşitli vahşi hayvanların bölümünden geçiyorlar ve en sonunda bir kayıp ilanıyla karşılaşıyorlar. Kayıp aranıyor. Büyük mor gergedan. Krep yemeyi çok severdiği diye altta bilgi var. <gülüyor> Ee, ve o zaman anneyle baba anlıyor ki Begüm onca gündür onca haftadır doğruyu söylüyormuş hemen koşarak eve gidiyorlar evde <gülüyor> kanefenin üstüne yatmış elinde kumanda dizinde böyle krep dolu bir tavakla keyif çatan bizim mor gergedanı görüyor size söylemiştim dedi Begüm diyor burada. Ondan sonra sever ailece gergedanı nasıl yollayabilirler diye düşünüyorlar. Çünkü hayvanat bahçesi lafını duyunca gergedan böyle bir geri çekiliyor. Benim gibi sinir oluyor evet, o hayvanat yani, bahçesi fikrine. Ve onlar da hani bu eziyeti hayvancağıza yapmayalım diye ayarlıyorlar. Biletini alıyorlar, bavulunu hazırlıyorlar. Kafasında böyle mavi bir bere <gülüyor> elinde işte gergedan... Fotoğrafının <gülüyor> olduğu etiketiyle bavulu e, uçağı hostese emanet ediyorlar, vedalaşıyorlar ve yolluyorlar Gergedan'ı. Bavulu zaten Gergedan'ın burnu kadar bu arada. Evet. Yani. <gülüyor> çok şirin. E, i̇şte yine dokunaklı bir sahne var, sarılıyorlar, evet. vedalaşıyorlar ve e, Begüm Aa, işte. eve döndüğünde kitabın en e, dramatik sahnesi o işte az önce söylediğim kırmızı kanepe ortasında küçücük bir Begüm oturuyor. Kalefenin bir tarafı çökmüş. Gergedan'ın oturduğu yerin izi kalmış. Evet koca bir popo izi var orada. Ee, ama bir şeyler değişmiş artık evde. Bir sonraki sahnede bir bakıyoruz. O boşluğu annesiyle babası doldurmuş ve Begüm'ü dinliyorlar. Ee, bu son sahne olabilirdi ama değil. Çok e, sürprizli bir finali var kitabın. E, Gergedan'ı yolluyor ama iş Gergedan'ı yollamakla bitmiyor. E, Sürprizinde de alıp ee, okurlar okudukları evet, zaman okudukları görecekler zaman çok eğlenceli komik e, bir sürpriz. E, bu kitap benim çok hoşuma gidiyor, çok eğlendiriyor beni çünkü içinde hem çok komik e, resimleriyle öyküsüyle çok çok komik hem de e, hani altta verdiği mesajlarla gerçekten böyle insanın derinlerinde bir yere öyle nokta atışı yani, yapıyor. Yani evet bir, çok ciddi bir konu ya. yani bu genel bir sorun zaten evet. yani çocuğu dinlememek. ...gibi bir meselemiz var. Yani bunu herhalde baştan kabul etmeliyiz... ...yetişkinler olarak. Evet. O konuda çok önemli... ...bir kitap ama görselleri kitabın tabii... ...yani öyküyü müthiş... ...bütünlüyor. Evet. Hatta... Evet. tam yani ...üstüne, üstüne çıkıyor. Üstüne ekliyor. doğru Daha doğru ifade o. E, o. O konuda biraz... ...bir şeyler söyleyebiliriz belki. Özellikle... ...ifadelerin çok güçlü olması. E, evet. Yani şey... ...ayrıntıları çok güzel. E, verdiği böyle... Tamamı resimlerin böyle boydan boya resim kaplı olmayabiliyor. Bazen o Cürederis'in Aksel Şefler kitaplarında olduğu gibi. Küçük küçük sahnelerden böyle e, tek bir sayfada birkaç ayrı olayı aynı anda anlatıyor. Yani bir tür nasıl diyeyim film şeridi. <gülüyor> evet film şeridi. E, Gergedan'ın e, yaşadığı süreci tek tek yani bütün neler yapıp, eğlenmişler görebiliyoruz. E, onun dışında... Dikkatimi çeken ayrıntılar çok hoş. İşte mesela o köpeğe müminler evet. gibi ayaklarını uzatması annenin. Sonra Begüm'ün bahçede asılı şey, çamaşırları asılmış. Oyuncakları Hı. falan da asılı. Elinde de el arabasıyla kendi oyuncaklarını taşıyor. Bir tane ee, gri mavi bir yaratık var el arabasında taşıdı. Ben Totoro'ya benziyor. Evet, o, ben de Totoro Sanki olduğundan şüpheleniyorum. Çizer e, öyle bir evet. sürpriz yapmış gibi. Belki de değildir. Ben benzetiyorum, dur sadece. Ama e, ondan sonra işte Bu şey de önemliydi. Ben onu da çok sevdim. O rol evet. değişimi ha, evet. olması. Anneyle yani. babanın, anneyle babanın evet, kalıp dışında hani ev işlerini yapan kişi olarak hani kadın ev işleri yapar imgesi evet. yok burada ondan sonra boya yani resimlerin yapıl üslubu bu artık ne kadar dijital teknolojiyle yapılmış gibi hani kolajla karışık teknik gibi duruyor. Yer yer yer yerde hani bilgisayarda üstüne oynama yapılmış gibi duruyor. Yani yapılıp elde yapılıp sonra üstünde dijital oynama mı yapılmış? doğrudan bendir. bilgisayarda mı yapılmış bilmiyorum Hayır ama çok başarılı demiyorum. bir teknik bence. Kuru boya yani çocuk Resimlerinde hani bu karalama, karalama durma, ya evet, çocuklar. Evet. O his var. O yüzden böyle e, çocuksu bir yanı var. Ama bir yandan da işte dokular e, giysilerde, kumaşlarda işte e, gergedanın derisinin dokusu e, bana çok doyurucu geliyor. E, görsel olarak gerçekten güçlü bir tasarım. E, bu ikilinin Anna Kemp ve Sarogilvi e, ilk defa köpekler bale yapmaz adlı kitapta çalışmışlar. Bu da Pearson Türkiye tarafından yayınlandı. Bu zaten Anna Camp'in ilk kitabıymış. Köpekler Bale Yapmaz ilk evet, kitap Evet. 2010 yılında yayınlanmış. Bu da çok eğlenceli bir öykü. Yine burada da ön yargılar üzerine bir hikaye anlatılıyor. Daha sonra ilkokul çocukları için bir kitap yazmış. Gergedanlar Krep Yemez Türkiye'de yayınlanırken de dördüncü kitabı İngiltere'de yayınlanmış yine aynı çizerle birlikte çalışmıştı i̇şte prensesle ejderhalı hmm. komik bir kapağı var sadece kapağını gördüm. Daha büyük yaş grubu yok, yok, aynı? Yok yok yine ha. okul öncesi 32 sayfalık bir resimli kitap e, muhtemelen o da çok komik bir şeye benziyor kapağından anladığım kadarıyla. İyi onu da bekliyoruz o zaman. Evet yani o yeni yayınlanmış herhalde e, bir süre sonra çevredikten sonra Türkçe'de görürüz. Şimdi Gergedanlar Krep Yemez adlı kitabı biz bizi arayan ilk deneyicimize armağan etmek istiyoruz. O yüzden... Şarkı çalmaya başladıktan sonra arayan evet, ilk deneyicimize. Şarkı anonsunu da yapalım. Haydi. Haydi ama, ama Japon... evet, Japonca Haydi şarkısı ve onlar da yodul yapmayı çok iyi biliyorlarmış bu arada onu da öğrenmiş olduk. Evet çok eğlenceli bir şarkı. <gülüyor> Telefonu söyleyelim hemen 0212 343 40 40. <laughs> ¶¶¶¶ Telefonlar çocuk şarkısı işini iyi biliyor. Bence de çok iyi biliyorlar. E, Gelgedanlar Krep Yemez. Pearson Türkiye'nin yayınladığı e, Gelgedanlar Krep Yemez adlı e, kitabı Ömer Korkmaz kazandı. Yayından sonra kendisiyle telefonda görüşeceğiz. Şimdi hemen e, diğer kitaba geçelim. Benim e, çok sevdiğim bir yazar. E, Neil Gaiman'ın Koralin'i bir aslında ben tekrar okuduğum için bugün buraya getirdim. Yoksa bir gündemi yoktu benim hayatım dışında. Ee, yeniden okuduğum kitabı çünkü o tekrar tekrar okuduğum bir yazar. Kitaplarını tekrar tekrar okuduğum bir yazar. Ve bir kez daha çok büyük bir keyif aldım kitaptan. O yüzden de bütün planlarımı değiştirerek bugün buraya Korelin'e geldim. Ee, Korelin'i işte Neil Gaiman yazdı. İtaki yayınları e, Türkçe'ye kazandırdı. E, Niran Elçi'nin e, Türkçesiyle. E, Koreli'nin bir küçük kız çocuğu, küçük derken de işte 7-8 yaşında falan bir çocuk herhalde... E, işte taşınıyorlar aileli, ailesi büyük bir eve taşınmışlar. Koreli'nin de aslında benzer bir e, durumu var. Annesi babası sürekli işlerinin güçlerinin peşindeler vesaire. Ve hani Korelin, işte kasabanın da dışında böyle büyük bir ev işte iki yaşlı e, aktrist oturuyor bir e, katta. İşte bir üst katta da böyle deli bir adam oturuyor ki adını bile bilmiyoruz sürekli o deli yaşlı adam diye geçiyor Hı. kitapla zaten. Ee, dolayısıyla Koreli'nin de canı sıkılıyor ama o bir kaşif olduğuna inanıyor aynı zamanda. Ve e, dolayısıyla e, işte gidip çıkıyor bahçeyi mesela araştırıyor. Nerede neler varmış falan işte gidiyor bir tane kuyu buluyor. İşte o kuyuya taş atıp dinliyor böyle bir, işte e, kediler buluyor. Kerpten kereler buluyor falan sokakta. Daha doğrusu bir tane kedi var. Ee, ondan sonra işte eve dönüyor. Şimdi ne yapsam şimdi ne yapsam annesi işte... E, Diyor ki git diyor resim yap işte babasına gidiyor baba benle oyna babasının işi var işte şimdi yapamam peki ben ne yapayım babası da diyor ki ona eline bir kağıt kalem al diyor evi keşfe çık. İşte, Evde konak gibi bir yerde Evet böyle? yani büyük bir, büyük bir, bir ev büyük şey. bir konak gibi evet doğru o daha iyi bir tanımlama olur işte bir kısmında Koreli'nin ve ailesi oturuyor işte babası diyor ki ona. Al diyor işte mavi nesnelerin listesini ya pencereleri, kapıları say onları yaz falan <gülüyor> diye. Güzelmiş. Doğal olarak çocuk da hani kendinde kaşif hissettiği için hoşuna da gidiyor herhalde bu fikir ki çıkıp başlıyor işte saymaya tek tek ve arkasında tuğla duvar örülü bir kapı buluyor. O kapının nereye açıldığını hani bu kapı nereye açılıyor diye çok merak ediyor. Daha doğrusu kapıyı açamıyor o <gülüyor> sadece evin salonunda kullanılmayan bölümde bizim evlerimizde olduğu gibi. Ee, i̇şte özel günlerde kullanılan bir salon var orada da böyle işte ağır koltukların falan olduğu hani hiç kimsenin Üstüne kullanmadığı. Üstüne iğrenç beyaz örtüler örtülür. Büyük ihtimalle öyledir. Koral'in ailesinde de yani. Neyse, ondan sonra işte o kapının nereye açıldığını çok merak ediyor. Annesi de işte gel bakalım diyor o zaman bir anahtar alıyor. İşte böyle siyah bir büyük bir anahtar var. Açıyorlar. Aa arkasında tuğla bir duvar. Çünkü niye işte ev tek bir bütün bir evken eskiden Hı. oradan muhtemelen işte şimdi artık yan daire boş olan yan daireye geçiliyormuş ama evi bölünce orayı da duvar örmüşler. Meğer o yüzden kapalıymış diye. Ondan sonra kitlemeden. Gidiyorlar işte kitlemedikleri için zaten oluyor ne oluyorsa hmm. <gülüyor> Gece uyurlarken Korelin bir takım sesler duyuyor Çıtırtılar duyuyor vesaire Ve e, o kapı en, en nihayetinde bir karaltıyı kovalıyor Ve o kapının aralık durduğunu Fark ediyor ve kapının arkasında Zaten artık tuğla duvar yok Bir koridor var meğer e, Paralel evren diyemeyeceğim buna Ama bir diğer taraf varmış e, Ve bu diğer tarafta Koreli'nin o tarafa geçiyor tabii meraklı kâşif çocuk olarak. O diğer tarafta meğer Koreli'nin diğer annesi, diğer babası. Ha bir tür aynanın diğer yüzü gibi. E, değil ama aslında yani. işte. Tamamen yapay çünkü bu. Yani bir paralel evren değil o yüzden bu. Ama bir yaratık var. Bir, bir yaşam formu var diyelim. Yani <gülüyor> Karanlık, bir yaşam. Güç. Karanlık güç var. Ve o e, yapay olarak evin kopyasını inşa etmiş orada. Aslında orası bir tür hiçlik bölgesi. Hmm. Orada evin kopyasını... ...yapmış, o kapıdan geçilen... ...ve o... E, ...Koral'in oraya geldiği için... ...işte kendisini Koral'in annesine... ...benzetmiş, işte... Yapay bir baba yapmış diğer baba yapmış hı hı. işte diğer yaş, yaşlı deli adam da var hı hı. diğer yaşlı şeyler de var aktrisler de var bir tek Korelin diğeri yok değil mi? Korelin Korelin diyor. Tek... zaten evet o yaratığın peşinde olduğu şey de Korelin Korelin'i ikna etmeye çalışıyor gel burada yaşa niye işte babası mesela çok uyduruk yemekler yapıyor Korelin yemekten hoşlanmıyor zaten kimse onu dinlemiyor onunla oynamıyor Korelin canı sıkılıyor işte Ne çelebilecek her tür her şeyi türlü şey sunuyor. var o da diyor ki gel diyor, enfes yemekler işte tavuklar pişirmiş bilmem ne Korelin de yiyor oranın yemeklerinden aslında ondan sonra hani onu ikna edip orada kalması kalmasını sağlamaya çalışıyor bu arada tabii güzel ayrıntılar var mesela e, bu diğer anne diğer baba vesaire gibi yaratıkların gözleri Düğmeden. Ay beni çok korkutuyor bu kısım. Özellikle <gülüyor> o diğer taraftaki eve girdiğinde işte mutfağa giriyordu. Annesi arkası dönük. Aa, evet. ee, ve yüzünü kolorilere bir dönüyor. Gözler düğme. <gülüyor> Acayip etkiliyorum i̇şte, o sahnede. Çok ya korkutuyor. Zaten o gözlerin düğme olması fikri bence müthiş. Yani şu nedenle diyelim ki e, işte bir tane çoraptan çocuğunuza kukla yapacaksınız. Çorap yani düğme dikersiniz evet. göz olsun diye zaten. Yani bu diğer anne baba onun yapaylığı yapılmışlığı hı hı. hazır nesne gibi yani evet. bir tür düğme kullanılmış olması bence çok e, anlamlı burada. Zaten Neil Gaiman'ın kitaplarında benim e, en çok rastladığım şey zaten bu bağlantıları müthiş kullanıyor olması. Bu tip nasıl diyelim e, hani şu şey hikayesi var ya anlatma göster hı hı. adam yaşatıyor yani öyle bir <gülüyor> durum. Çünkü o, onu orada kullanıyor işte. Yani gözleri de düğmedenmiş demek gibi bir şey değildi. Evet. E, ve işte ardından bu yaratıkla Koreli'nin mücadelesi başlıyor. Çünkü bu yaratık bir biçimde annesini babasını da ele geçiriyor. Ve Koreli'nin bu arada orada daha önceden belki yüzyıllar öncesinden e, hapsedilmiş çocuk ruhlar hmm. buluyor. O çocuk ruhlar işte e, Koreli'nin tarafından yine kurtarılıyor. Çünkü bir tane kedi var. O kedi de bizim e, nasıl denir e, için bir tür yol gösterici diğer tarafta bilge, konuşan bir bilge oranın bilge kişisi gibidir değil Ya bir, bir yani bir tür mentor hı evet hı. ama hani e, kedice bir bilgelik o. Yani işin o kısmı da çok güzel. Yani kedi karakter de çok güzel bir karakter. E, gerçekten kedice bir bilgelik. Mesela bir kediye göre yani o kediye göre en azından ama kediler için genel olarak böyle olduğunu söylüyor. Yani isim çok gereksiz bir şey. Yani insanların ismi var. Çünkü insanlar kim olduklarından emin değiller. Ama kedi kedi olduğundan emin. Hiçbir problemi yok. Dolayısıyla niye, niye isim kullanması gerektiğini anlamıyor mesela. Yani bu hani <gülüyor> kedi karakteriyle ilgili bence çok böyle evet ya öyleler ya. Evet çok hani... hayatlarınızın <gülüyor> üstünde sağlam durur <gülüyor> ya kediler. İşte o yüzden bu, bu da çok etkili. İşte kedinin e, yardımı oluyor. Bu yaratıkla e, bir şekilde Koreli'nin mücadeleye giriyor. Hem bu e, tabii Koreli'nin de bu arada e, nasıl diyelim cesur... ...bir çocuk ama o cesaretle ilgili bir tanım var Koreli'nin o da müthiş. Bir gün e, Koreli'nin babasıyla gezmeye çıkıyorlar. E, işte bir çayır bayır bir yerde yürüyorlar. Böyle bir bir takım hurdalık gibi bir yer var orayı çok merak ediyor Koreli'nin. Babası da oraya götürüyor ama yolda yürürlerken bir böyle şeyden yokuştan iniyorlar. Babası dönüp birden Koreli'ne hemen tepeye çık kaç diye bağırıyor. Koreli'nin de çok fazla düşünmüyor. Babasının söylediğini yapıyor kaçıyor koşarken böyle dirseğinde minicik bir acı hissediyor. Biraz sonra babası geliyor her tarafı eşek arıları tarafından Olayım. sokulmuş. Meğer e, yürürken muhtemelen işte içinde yuva yaptıkları bir şey, bir, bir şey varmış çürümüş hı hı. bir şey ona basıp, basıp kırmışlar. Eşek arıları da doğal olarak yuvalarını korumak için saldırmışlar ama baba da bunu fark edince Koreli'ne gitmemiş demiş. Ama bu arada gözlüğünü de düşürmüş. Koreli'nin tabi babasının kendisini bir tür feda etmiş olmasından çok etkilense de asıl e, cesaretle ilgili tanımı orada yapmıyor. Ertesi gün yani bunu kediye anlatıyor Koreli'nin bu arada. Ertesi gün babası gözlüğünü almak için gitmiş oraya tekrar. Çünkü gözlüğünü kaybedebilirmiş. E, gözlüğünü e, işte yerini unutmamak adına hemen gitmesi gerektiğini düşünüyormuş. Oraya tekrar gitmiş. Ve o zaman Korelin diyor ki korktuğun halde yaparsan bu cesarettir. Yani annesini babasını kurtar, kurtarmaya çalışırken kiminle yüzleşeceğini çok iyi biliyor çünkü. Hı hı. Dolayısıyla e, cesaretle ilgili de böyle bir tanım yapıyor. Yani korktuğun halde yaptığın şey korkmana rağmen... E, yaptığın şey diye. Öbür durumda çünkü korkacak bir şey yok. Zaten korkmayı bilmiyorsun gibi. E, biraz karışık anlattım ama böyle bir şey. Aa, evet. e, Korelin biraz e, Alice ile çok kıyaslanıyor. E, Alice benzerlikleri hani diğer tarafa geçme falan. Hı -hı. Yani ben açıkçası çok bir bağlantı görmüyorum. Yani bir sadece bir başka bir yere geçiş Yani tam, hani bir de kedi var. İşte, var ama... Alice'e de bir kedi mentorluk yapıyor ara sıra. Burada da bir kedi mento falan ama hani yani biraz zorlama evet. bir bağlantı gibi görünüyor. E, Bugündükte süremizi yedik bitirdik yine ben işaretimi aldım e, dolayısıyla daha hani çok ani bir iyi günler demek yerine bu sefer sakin sakin alıştıra sakin, alıştıra, <gülüyor> alıştıra programı kapatıyoruz gelecek hafta görüşmek üzere görüşmek üzere hoşçakalın bir dolap kitap her için çocuk kitabı Hazırlayan ve sunanlar Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya. Kitap Dostu Sezin Okulu sunar.